159, numaralı konu, Hazreti Ömer'in Hudeybiye barışı hakkındaki görüşü, evet, Hz. Peygamber Mekkelilerle sulh yaptı, onlara birçok tavizler verdi, eğer Peygamber benim başıma bir emir tayin etseydi, o da Hudeybiye'de Peygamber'in yaptığını yapsaydı onu ne dinlerdim ne de itaat ederdim, Hz. Peygamber'in Kureyş'e verdiklerinden birisi de kafirlerden biri Müslümanlara iltihak ettiği takdirde Müslümanların onu geri vermesi şartıydı, Müslümanlardan birisi kafirlere iltihak ederse, onu geri vermeyeceklerdi.